Günü sadasından hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Kıymetli hocam Saadettin Ökten ve değerli dostumuz Hikmet Yavuz Bey ile bir programa daha başlamış bulunuyoruz. Bugün insandan konuşalım ama insanın insanla olan münasebetinden konuşalım istiyorum. Kıymetli hocam müsaade var mı? Estağfurullah lütfen buyurun efendim. Ee, Chopin meşhur bir hikayesi vardır hocam. İnanılmaz. Ee, soğukta donan kirpiler hikayesi şimdi kirpiler birbirlerine çok yaklaşırlarsa okları birbirlerine batıyor ve e, canlarını acıtıyor biraz uzaklaşıyorlar ama soğuk kış gecelerinde ısınmak için birbirlerine çok yakın durmak zorundalar ama o mesafeyi öyle ayarlamak zorundalar ki donmasınlar biraz birbirlerine ayrıldıkları ve birbirlerinin sıcaklığını hissedemedikleri anda da donuyorlar, donuyorlar. Schopenhauer de biraz bir telmihle ya yani insan ilişkilerinde buna benzediğini bize söylüyor. Evet. Biraz karamsar bir düşünür e, malum haliniz. Avrupa öylese. Evet. E, fakat günümüzde e, ilişkilerde Batı toplumuna baktığımız zaman bir yalnızlaşma, insanın insandan soğuması, e, uzaklaşma görüyor, e, uzaklaşmasını görüyoruz. İnsan menfaati olmadıkça bir ötekine sokulmuyor adeta. Ee, yani genel manada e, batı dünyasında samimiyetin ölümünden bahsediliyor. Doğu toplumlarına baktığımız zaman biraz daha tersi bir durum. Evet samimilik var, e, insan ilişkilerinde doğallık e, var, fedakarlık var fakat zaman zaman da bir Tabir caizse vıcık vıcıklık var. Çok <gülüyor> çok. <gülüyor> <gülüyor> Biraz birbirimizin bahçesine destursuzca girme, birbirimizin mahrem alanlarına çok riayet etmeme gibi bir durum var. Bizim toplumlarımızda zaman zaman insanlar çabuk yoruluyorlar birbirleriyle olan ilişkilerinden. Çok fazla dedikodu ...yapılabiliyor. Tecessüs var çünkü. Tecessüs var. Bir başkasını aşağı... ...çekme var. Hepimiz... ...bu dedikodunun nesnesi haline... ...gelebiliyoruz. Evet. Bu mesafe ayarı... ...diyelim bu söze. Mesafe ayarını... ...nasıl yapmak lazım? Daha... ...bu vahidane bir bakış bize neyi... ...söylemeli? İnsana... ...giderken, insanla konuşurken... ...insanla hemhal olurken... Nasıl bir e, bakış açısını gözetmemiz lazım sizin kanaatinize göre? Şimdi siz çok <gülüyor> e, tutarlı bir çerçeve çizdiniz. E, mantıksal açıdan fevkalade e, rasyonel ve çok e, mütecaniz. Ben doğrusu bu çerçeve içerisinde belli şeyleri söyleyebileceğim. Yani bu çerçeveye çok tutarlı, çok mantıklı <gülüyor> bir... ...kontekste cevap veremeyeceğim. Şu andaki psikolojim böyle. Aklıma gelenleri parça parça söyleyeyim. Batı dünyasında işte bir miktar yaşadım. Hem Amerika hem Avrupa. Temas ettim. Ben yani insanlarla temas etmeyi seven birisiyim. Her kesimden olabildiğince. Çok kibar insanlar sosyal sahada. Ama birebir ilişkide o kibarlıktan eser göremedim. Birebir bir ilişki ortaya çıkınca Yani yalnız kaldığınız zaman Bir başka resim oluyor Ama toplumsal hayatta Kibarlar kıyar Ben bu hali Sosyal nezaket diye Biçimlendiriyorum, adlandırıyorum Ve diyorum ki Batı toplumları bir makinanın Dişlileri, parçaları, pistonları Kayar elemanları gibi Bir nezaket kullanıyorlar Bu yağlama ...çok kolay çalışıyor makinen, ...sürtülme kuvvetleri fevkalade az... ...çok ahenkli çalışıyor... ...ama elemanların kendileri demirden yapılmış... ...fekalade sert ve soğuk... ...bendeki bir imaj bu oldu... Ee, ...buna da sosyal nezaket dedim... ...niye nezaket... ...hakikaten nazik insanlar ama... ...onun nazik olmak için nazik değil... ...bir işe yaradığı için nazik insanlar... ...yani orada pragmatik bir boyut var... ...hayatlarında... ...toplumsal hayatı kolaylaştırıyor. Türkiye'den giden... ...ben epey de... vakti zamanında... ...seyahatname vesaire hatırat okumuştum. Birçok... ...insan da, birçok aydın da... ...birçok kimse de... ...bunu görüyor... ...kendisi birebir... ...yakın temasta olmadığı için... ...veya olamadığı için... ...veya görmediği yahut göremediği için... ...realiteyi... ...gerçek teması görmüyor... Yahut alışıyor bir süre sonra. Bize gelince biraz evvel de beyan ettiğiniz gibi biz bir başka şekilde bakıyoruz hayata. Çok insani, çok yumuşak ama bunun da bir haddinin olması lazım. Biz gerçekten nazik insanlar mıyız? Zaman zaman evet, zaman zaman hayır. Ancak şunu söylemek durumundayım. Türkiye şu anda şehirleşiyor. Yani kırsaldan şehre ciddi bir ...dönüşüm, transformasyon var. Bu sadece mekan değiştirmek değil. Bu aynı zamanda zihniyet... ...algı ve olgu değişimi. Mekan değişimi aşağı yukarı bitti. Algı ve olgu değişimi daha yeni başlıyor. Yani şehirde... ...yakın ve yoğun bir yaşama vardır. Hı hı. Yakından kastım fiziki manada yakın. Yoğundan kastım... ...her anınız, her vaktiniz birden fazla hadiseyle doludur kırsalda böyle değil benim yani belli bir yaştan sonra ciddi bir kırsal tecrübem de oldu hı hı. bir ay iki ay bazen beş ay bazen on beş gün yani Türkiye'nin batı köylerinde Ege köylerinde yaşadım oradaki hayatın akışını biliyorum ee, bir olgu şimdi şimdi bazen iki olgu yani kışlara hele hiç olgu yok hayatta hayat standart gidiyor yani e, filan e, bu yani burada yetişmiş bir insanın kasaba hayatında yetişmiş bir insanın şehre gelmesi mekansal değişiklik en kolay ama o şehirdeki hayata intibak etmesi ve yeni bir hayat üretmesi hep zor. Dolayısıyla şu anda biz yani bizim insan ilişkilerimiz noktasında şehir açısından çok net bir şey söyleyemeyiz çünkü iki veya üç hadise birbirinin üzerine bindi. Ne kadar naziyiz ve kibarız. Hocam bir araya girmeme... Ge Çok uzun oldu onun farkında. Yo, yo, hayır hayır onun için değil. Sadece sizi biraz daha konuşmanızı açmanıza zemin hazırlar diye. Kronolojik zamanın hızlandığını söylerler moderniteye bakan kimi e, düşünürler. E, kronolojik zaman hızlanmıştır çünkü e, birim zaman başına düşen olay yoğunluğu artmıştır. Evet işte. E, şimdi kasabada yahut köyde zaman adeta geçmez. Evet. Etrafınızda e, böyle hani lakayt dost diyor ya Ahmet Aşim biz de sık sık göndermede bulunuyoruz. Lakayt bir dosttur sizi etrafınızda zamanı geniş bırakmıştır e, oranın. Ee, ...hayat akışı. Fakat... E, ...bir... E, ...olay bombardımanıyla karşılaştığı zaman insan... ...evet çok şey yaşamış gibi geliyor... ...fakat yaşadıklarından geride kendisine bir şey kalmıyor, kalmıyor. bir tortu kalmıyor. Evet. Yani biz hızlandırılmış zamanda yaşıyoruz şehir hayatında... ...fakat günler günleri kovalıyor... ...fakat elimizde o günlerden... ...çok sahici, bize yön verecek, bize istikamet verecek, kendimizi bir yere temellendirecek bir e, öz kalmamış oluyor evet, sanki. Evet, mesela e, ben işte emekli oldum, e, epey bir süre emekli, sonra tekrar toplumsal hayat beni içine çekti. Yani ben talep etmedim, tekrar içine çekti ve... Ne kadar kaldınız hocam? 11 sene. 11 sene Ege'de kaldınız. Evet Ege'de yani uzun yazlar, uzun sonbaharlar, güzel erken ilkbaharlar hı hı. filan. 11 sene 2004'ten 2015'e kadar. Sıkıldınız mı? Hiç sıkılmadım. Kitap yazdım. Hı hı. Dostlarım oldu. Çok farklı kesimlerden onlarla oturdum. Onları dinledim. Onları konuşturdum. Çok güzel oldu yani. Gayet huzurlu bir dönemdi Evet, evet Yani. Ne çekti hocam sizi yeniden o zaman Ben şeyine? bir şey beni çekmedi bir şey. Toplum bana görevler verdi. Hı hı. Bu görevlerin bir kısmı hepsi belki e, manevi tarafı olan görevlerdi e, ve ev halkı başta hı hı. E, çok saydığım sevdiğim eşim olmak üzere refik bu vebaldir dediler kaçamazsın dediler hı hı. devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Ee, şey zor yani o, o böyle bir şey oldu yani ee, onu onu gördüm. Yani orada siz tabiatın daha doğrusun hilkatin e, Realitesini, akışını füsununu çok güzel hissediyorsunuz. Yani kırsal hatta kasaba e, yaz ayları hariç sonbahar, kış ve erken ikbarda. ...tabiatla beraber yaşıyor, hilkatle beraber yaşıyor... ...bu büyük bir lütuf, büyük bir nimet. Ben İstanbul'da bir köyde oturuyorum... ...şimdi mahalle dediler oraya ama bu bir köy... ...orada dahi hilkati zorlayan... ...faktörler hayata girmeye başladı. Çünkü üniversite açıldı. Hmm. İşte bilmem... E, ...turist insanlar geliyorlar... ...hafta sonları... Ferahlamak istiyorlar, büyük apartmanlardan kaçıyorlar. Onları karşılayacak tesisler açılmaya başladı. Bunlar hilkati zorluyor. Yani tabiatın getirdiği ritmi, o büyük ahengi yavaş yavaş kemirmeye başladılar. Ama yine de güzel tabii yani. Neticede böyle. Ben siz bu işe başlarken, bugünkü konuşmaya, şeye sohbete hep o geliyor aklıma bu şeyde. Şeyh Galip'in uzun bir nutku şerifi var. Orada işte tercih e, beydi, hoşça bak zaten ki zübde alemsin sen diyor yani. Merdüm-i de ekvan olan ademsin sen. Yani e, biz kendimize böyle baktığımız gibi diğer insanlara da bize e, mülaki olan diğer insan e, zübdeyi i alem yani alemin özü ...ve hilkatin e, göz bebeği... ...merdümeyi, dideyi, olan ademsin sen... ...bütün kevinlerin, bütün feleklerin... ...göz ...neden? Çünkü insan... ...en e, muazzes, en muhterem varlık... ...yaratılmışların en üst, üstü... ...Allah'ı... ...sadece o biliyor... ...başkası Allah'ı bilmiyor... ...dün de böyle bir dostla... ...genç dostlarım var benim bu hı hı. üniversitede... Hı hı. ...onlarla konuşurken... Onu söylemeye çalıştım. Yani insan nedir? İnsan bir boyutuyla çok muhterem, çok maziz bir varlık. Tek o bilebiliyor Cenab-ı Rabbül Alemin'i. Dolayısıyla eğer ben bilinmek istediğim bir hadisi kutsi olarak gündemimize geliyorsa bunun muhatabı biziz. Bizden başka hiçbir varlık hepsi yakatılmış, hepsi bizim emrimize verilmiş. Allah'ı bilme yeteneğinde değil şu halde karşımıza gelen bütün insanlar da bir manada bize birer emanettir. Her birisini anladığı dilden anladığı ve çile hitap edeceğiz ama arkasında bu insan da benim gibi bir insandır ve bu insan da ilahi hitaba muhatap olmuştur ve bu hitabı anlayabilecek niteliktedir diye bakmamız gerekiyor. Bu bir teori tabi yani. Hayatta hep böyle Öyle mi oluyor? Ama. Hayır. Böyle olmuyor. Bir de bize şunu öğrettiler, e, her insanın anladığı bir dil vardır. Hı hı. O dilde hitap etmeniz lazım insanlara dediler. Burada tekrar her zaman anıyorum. E, Mahir Bey, merhum Mahir Hoca. Her insanda selam de gelir ama onun anladığı şekilde verilir. Hı hı. Verdi. Hocam dinleyicilerimiz bana çok mesajlar gönderdiler. Ne e, hoca e, Mahir İz hocanın Selam üzerine bir makalesinden bahsetti. Evet. Fakat hiçbir kaynakta da bulamıyoruz. Daha i̇nternet üzerinden bulamıyoruz. Yoktur internet. Evet diyorlar. Bir kitap künyesi bir şey verme imkanımız bu olur onu, mu acaba? Balay, aklımda yok ama yani. Bir sonraki bu, programlarda belki. İnşallah. Yani. İnşallah. Aklımda yok şu anda. Evet aklıma gelmişken o vazifeyi de vermek değil. Yani, evet. evet. O hangisinden anladı bir insan varmış. Eskiler onu bilirlerdi yani. E, tipoloji var yani onu anlattığı lisandan onu mesela vereceksiniz konuşacaksınız iş, iş, irtibat kuracaksınız e, çok mühim ama yani mesela hoca konuşulmaya layık bulmadığınız insan olmayacak evet aynen öyle Kur'an'da e, keşke böyle hocam gibi bir hafızam olsa da hemen Oo, söyleyebilseydim yok. ama eee ama bir adam Hazreti Peygamber ile konuşmak konuş, ister. Evet Abesle suresinde Sûresi. evet. ve o daha önemli saydığı kişiye yöneldiği zaman Cenab-ı Hak doğrudan evet. e, ikaz eder. Evet. E, zaman zaman e, kimi insanları konuşulmaya layık buluyor, kimi insanları konuşulmaya layık bulmuyoruz. Bu konuşulmaya layık bulmadığımız kişileri kendi nefsimizle mi, kendi egomuzun tercihleriyle mi acaba böyle bir tercihe? E, tabii o var bizde. Evet. O, o var. Ama şöyle, bir şey, şöyle evet. bir şey var. Şimdi o, e, kelam da malumunuz bir emanet hı hı. ve çok mühim bir emanet çünkü sadece sizde var. Mesela yeme içme ve diğer e, fonksiyonlar bütün canlılarda var. Ama kelam sadece sizde var. Hı hı. Dolayısıyla bunu çok dikkatli kullanmamız gerekiyor. Ee, mesela şöyle söyleyebilirim. Vahmetli Peder bazı insanlarla konuşmazdı ama davranışta kadar onları konuşulabilir bir kıvama getirirdi. Çok güzel. Hocam o kadar oh, güzel bir ufuk bir, verdiniz ki bize. Bir kıvama bize. getirirdi evet. yani. Hı -hı. Sonra onlarla konuşurdu. Burada da mesela ben hatırlıyorum rahmetli valideyi Hı -hı. şey yapardı, görevlendirirdi. Sen ona şöyle söyle veya şu küçük hediyeyi ver. Nemrut mesela adam değil mi falan böyle sert veya aksi filan. Ona şu küçük hediyeyi ver, şunu şöyle yap filan yani. Ee, Hoca Efendi seni sordu. Ona selam söyle dedi. Benim <gülüyor> hastalarla, <gülüyor> Geçen gün bir hanımefendiyle konuşuyoruz. Aa, sizde <gülüyor> esas problem şey sizde yani <gülüyor> donanen sizde <gülüyor> yahu. Ben, ben başka bu manevi alandan bir e, misal vereceğim. Hatta Hikmet de misafir oldu o şeye konuşmaya. Kulak misafir oldu. E, dedi ki bir Allah dostuna biz e, bir yakınımızı götürdük. E, ...bu yakınımızın da en büyük derdi paraydı. Yani parası var fakat daha çok istiyor. Daha çok istiyor. <gülüyor> e, bu Allah dostu da... ...insanların hallerine göre onlara davranıyor. Tabii. Neyse ellerini öpüp ayrılırlarken... 5 TL veriyor bu kişiye. Ha. Al diyor bu diyor siftah... E, ...senin için siftah parası olsun... E, ...helal rızk kazanmak için bir vesile olsun. Filan gibi... Ee, yani mesela biz diyor şaşırdık kaldık nereden onun kalbinin içini okudu da <gülüyor> efendim onun bu kadar mala mülke bir şeyi olduğunu düşkünlüğü olduğunu fark etti diye. Ee, ama o kişi de onunla o kanal üzerine onun anlaşılmış olduğunu hissini yaşaması üzerinden mutlu ayrılıyor. Tabii evet bu kadar. <gülüyor> yani biraz insanlara... Hakikaten anlayabilecekleri dilde, evet, anlayabilecekleri evet. kıvamda e, konuşmak e, biraz da erenlerin işi galiba hocam. Evet, Büyük yani. insanların e, işi. Çünkü kalp malum çok safadan safaya geçiyor yani. Biraz işte onunla, onunla oynuyorlar. Hani heykel, bizim e, Rahmi Bey vardı profesör şeyde, e, mimarsinden de heykeltıraş, çok hmm. hoş bir adam. Derdi ki bir obje ben görmüyorum. Eşi de heykeltıraşmış hanımefendi. O bana tarif ederlerdi. Ben çamur kitlesi önümde... ...aynısını yaparım derdi. <gülüyor> evet. Böyle işte. Kalp de böyle yani. İşte o elleri ve kulağıyla... ...duyuyor. Ama heykeltıraşın tarif ettiği şekliyle. Peki şey Baba ne yapıyor? Onun da Şeyh'i... ...tarif etti ona. İnsan kalbi nasıl... ...yumuşatılır ne olur ne biter. Tabii. Oynuyor kalpte yavaş yavaş... Kardiyologlar da öyle yapmıyorlar, ilaç veriyorlar, ne yapıyorlar, koşturuyorlar, ediyorlar. Sonra diyorlar, sen stent takılacak. Öteki sen diyorlar, şey olacaksın. Ne o, bir bypass olacaksın. Böyle ki ne diyorlar, sen kalbin değişecek. <gülüyor> Böyle yani. Aynı şey fark etmiyor. Yani e, yumuşatıyor, Tabii. yavaş yavaş. O bir zaman alıyor. Her sözü herkese Heh. söylememek. söylememek. ...kimine söz söylemeden önce... ...davranışlarımızla... Evet. onu ...o sözü duymaya hazır hale getirmek. İşte o kadar. Bu sizin sanatınız yani. Tıp aynı zamanda bir sanat. Hem bir bilim... ...hem bir sanat. Zaman zaman sanat çok öne çıkıyor. Tabii, geçen gün... ...ruhiyatta. Tabii. Geçen gün hocam... ...güzel bir doktor arkadaşımızın önerisi vardı. Hekim her... ...dönemde... ...her durumda umudu... ...korumakla ve umudu aşılamakla mükellektir Bekelle. diyor. <gülüyor> Modern tıba baktığımız zaman... ...bu umut unsurunun biraz geride kaldığını görüyoruz. Maalesef öyle. Mesela kanser hastasına istatistiklerden bahsediyoruz. Diyoruz ki işte istatistiklere göre üç ay ömrün var. Evet. Biz bunu nasıl bilebiliriz? Yani bu haberi... E, ...istatistik haberini çok daha güzel, çok daha e, rafine ve ona ümit verecek şekillerde evet. de sunabiliriz. Evet. Ve sunmalıyız da. Sunmalıyız da. Sunmalıyız da. E, yani modern tıbbın en önemli e, problemlerinden bir tanesi mekanikleşmesi, insani evet. özünü kaybetmesi. Evet. E, ve insana giderken, insanla konuşurken karşısındaki bir böyle otomata konuşur gibi konuşması. Evet. ...ruhu olan, kanlı canlı, ümitleri olan, gelecek hayalleri olan bir varlığa konuşur gibi değil. Adeta bir böyle bir e, mekanik bir aparata konuşur evet. gibi konuşması. Buraya, gel, buraya gelmişken hafifçe gene mevzu ile alakalı ama... ...kendi mesleğimden bir örnek vermek isterim, başımdan geçiyor şu anda... ...ben inşaat mühendisiyim malumunuz... ...yapı mühendisiyim... ...stıraşçalı enginyerim vesaire... ...akademik boyutum da var... ...pratik boyutum da var... ...deprem oldu memleketimizde... ...ben şimdi bunu müşahede ediyorum... ...bizim mühendis genç dostlarımız... ...vesaire... ...adeta e, mekanik bir şekilde... E, ...jeolog hocalarımız... ...mühendis hocalarımız... Diyorlar. ...halbuki... ...işin teknik tarafı var... ...üç şüphesiz mekanik bir boyutu var... Ama ondan çok önce sosyal bir boyutu var. Siz o insanlara, o toplumsal yapıya nasıl yaklaşacaksınız? İşte aynı sizin bahsettiğiniz gibi sadece çıkan bilgisayar çözümlerinin sonuçlarıyla yaklaşırsanız peki bir şey oluyor. Ve insanlar artık bir süre sonra sizi dinlemiyorlar. Neden dinlemiyorlar? Çünkü yaşadıkları sosyal hayatın çerçevesi içinde sizin yeriniz çok sert bir anda giriyorsunuz hadiseye. ...ve parçalıyorsunuz ha, olayı. Halbuki bunu bir başka boyutla alıştıra alıştıra tatlı bir şekilde uyararak, dikkat ederek, yumuşatarak söylemenizi yapmanız gerekiyor. Tabii ki iktisadi otoriteyi de aynı şekilde uyararak zaman içerisinde e, bunu geliştirmek gerekiyor. Çok sert, çok net ve çok e, e, söylemsel bir e, realitede söylerseniz bunu depremde bir de şöyle bir hadise var. ...olasılık çok fazla... ...adam diyor ki olmuydu diyor... ...bak diyor olacak dedi olmadı diyor... ...rahat rahat oturuyor... ...hadi ki olabilir her an olabilir... ...tıpta bu olasılık biraz daha az anladığım kadarıyla... Tabii. ...yani kanser hastası işte... ...bir üç ay değil de beş ay altı ay... ...hadi bir sene yaşıyor... ...ama deprem on beş yirmi sene otuz sene olmuyor... ...ama otuz sene bir gün sonra oluyor... Tabii. ...yani bu da insanları çok rahabete... ...sevk ediyor bunu müşahede ettim 99'da ben Deniz Akademideydim devam ediyordum birçok konuşma yaptırdılar bana ve dediler ki siz bütün realiteyi söylediniz hiçbir eksik yok ama kimse rahatsız olmadı Hı -hı. öyle söylüyordum o insanlara korkutmuyordum sadece uyarıyordum yani bakın Hı -hı. diyordum hadise böyle <gülüyor> böyle böyledir siz şimdiden tedbirinizi Hı -hı. alın bir kadisi oldu mu bana göre olmuştur İnşallah hocam ee, yani... Um umut, çok, Yani o, burada e, Dün noktası umut, ümidi, Tabii. E, karamsarlığa yer yok, tedbirimizi alacağız. Uyarırken kimi insanlar e, öyle karanlık bir atmosfer yaratarak uy uyarıyorlar ki... ...muhatap o uyarıyı kendini değiştirmek yönünde bir sinyal olarak almıyor. Her şeyin bittiği, kıyametin zaten koptuğu, efendim münadilerin <gülüyor> kıyameti bağırdığı yönünde... Evet. ...bir sinyal olarak okuyor ve hiçbir şey yapmamaya başlıyor. Evet, olmuş zaten diyor. Evet, yani uyarıda bulunurken dahi insanın içindeki iyiliği kışkırtarak... Evet. ...onun kalkıp güzel bir şeyler yapmasını isteyerek uyarmak lazım sanki. Evet. Yani insanın içindeki o ölgün, bıkkın, kötümser, karamsar tarafı ortaya çıkararak onu büsbütün felç etmek yerine evet. onu hayra, güzelliğe e, yöneltmek, teşvik etmek lazım. Çünkü o hayır o insan içinde var zaten yani. Evet. O hayır o insanın için gönlü say Kübra insan onun içinde o hayır evet. var. O tarafı gündeme getirip açmak ve kendisinin fark etmesini temin etmek lazım diye düşünüyorum. Merhum efendi babam öyle buyururlardı. Evladım ben size bir şey yapmıyorum. Sizin kalbinizdeki gizli hazinenin üzerindeki tozları çıkarmaya çalışıyorum. Çok güzel. Parlatmaya çalışıyorum. Kendinizin farkına varın yahu derdi yani. Bir kalbiniz var hatırlayınız demiş büyüklerden biri de. Bir evet, kalbiniz evet, var hatırlayınız. Evet, evet, evet. Ey örtülere bürünen kalkıp uyar diyor evet, Cenab-ı Hak. Ya, evet. E, demek ki uyarmak aslında... ilahi bir vazife. İlahi bir vazife. Evet. Ama uyaran insanın da baştan... Ee, baştan aşağı hmm. ahlak kesilmesi lazım. <gülüyor> Doğru. Yani uyarmaya giden insan kendisi naqisalarla dolu olursa evet. e, o çelişki hemen hissedilecektir. E, ve yine Cenab-ı Hak müjdeleyiniz korkutmayınız evet. diyor. Burada belki din diliyle ilgili de düşünmek lazım. E, yani din dilinin de daha ...nazik, insanların içindeki iyiliği kışkırtan... ...o iyiliği büyüten, iyiliği açığa çıkaran... ...bir hüviyete bürünmesi lazım diye düşünüyorum evet, hocam. Evet, evet, Buralarda da bazı eksiklikler yaşıyoruz. E tabii olabilir, o beşeridir o evet. hal, yani toplumsal bir hal. Bir de tabii yani siz de çok iyi biliyorsunuz. Yani Türkiye bir ciddi medeniyet krizi yaşıyor. Bu normal bir hadise, yani bir tarafta modernite var... Bir tek elhamdülillah hala İslam var. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla biz yani Müslüman kalarak yeni bir medeniyet yorumuna gitmek mecburiyetindeyiz. Yani İslami değerleri muhafaza ederek yeni bir medeniyet yorum. Bunu ilk ışıklarını ben görüyorum. Ama bu çok kolay bir şey değil. Mesela Avrupa bunu yapamadı. Yani Hristiyan kalarak modern, modern etliği kuramadı. Çünkü Hristiyanlığı çok sulandırmışlardı. Çok suistimal etmişlerdi. Ama Ehli sünnet itikadı elhamdülillah hala Çok sağlam devam ediyor Yeni bir, yeni bir açılıma doğru Dünyaya gidiyor O biraz evvel bahsettiğiniz e, insandaki nakisalar hepimizde var e, Tabi nefse emmagadı bir taraftan Size söylenen hak sözün Hemen arkasını araştırır e, Duamız şöyledir Ya Rabbi bize hak sözü işitir hale getir Kim söylerse Söylesin Adamın kusurunu görmeyelim Hak sözü ise sözü o söz üzerimizde mutlaka ıslah edici bir tesiri olsun. Hı. Çünkü her insanın e, bir boşluğu vardır yani. Çünkü... O, o boşluğu araştırır göz. Hak sözü görmez o boşluğu görür ve iptal eder. E, halbuki Allah hak sözü birisinden söyletti. Hani hep konuşuyoruz defteki divane sığmaz söz gelir divaneden yani. Hak sözü birisi söylüyor. O konteksti görmek lazım diye ben düşünürüm. Bu söz hak söz müdür? Ona bakmaya çalışırım. İnşallah e, görürüz, duyarız, düşünürüz. İnsani ilişkilerde böyle. Her geceyi kadir, her insanı hızır bileceksin. Bu çok zor bir şey. Çok suistimale uğrarsınız. <gülüyor> Bunu evet. böyle... Ama bu bir halite. <gülüyor> Bu <gülüyor> bir arada. Kendinizde koruyacaksınız yani Geçen gün bir Amerikan dergisinde bir makale evet. çıktı. Diyor ki, e, akıllı insanlar çok daha kolay e, su istimal edilebiliyor. Evet. Ya yani Kurnaz evet. değil ama akıl akıllı insanlar. İyi matematikçi, iyi edebiyatçı evet. filan e, evet. e, akıllı bir adam e, daha kolay inanıyorlar diyor. Doğru. Başkalarına. Ne güzel. Kalbi saf, temiz ama adamı yani, Değil mi yani? bu tabii maalesef o da, o da oluyor bazen yani adam geliyor size anlatıyor derdini problemini böyle emiyor sizdeki bütün enerji toya gidiyor bakıyorsunuz bitmişsiniz yani bunu da biraz muhafaza etmek lazım kendimizde diye düşünüyorum işte rahmeti pederin yaptığı gibi basta kullanıyordu annemi sılak diyordu sen öyle yap böyle taktik veriyordu ona yani. <gülüyor> ne bileyim böyle dünya işte geldi geçiyor Geldi geçiyor. Annem derdi ki Allah oğlum seni illele karşılaştırsın. Hı -hı. Duası hep böyleydi. Allah seni illele karşılaştırsın. Ve dua e, kabul oldu yani. Allah seni illele karşılaştırdı yani. Bunu görenleri de mutlu. E, değil mi? o da o da bir de görüyordur herhalde yani. Ama dua çok dua ediyordu yani. E, dua çok mühim bir şey yani. Hocam şimdi laf lafa açıyor. Fakat, bizim zaten bu sohbet öyle tabii, gidiyor. Tabii tabii. Sizin bu söylediğiniz zaman kendi anacığım aklıma ya, geldi. Ya yani beni sokağa doğası salmazdı. Değil mi? Şimdi düşünüyorum bugünün çocukları ne kadar duasız kaldılar ya. Ama siz ediyorsunuz ya. Biz ediyoruz ama pek çok çocuk onlara evin da. dışına salınırken bir duayla gönderilmiyor. Onlara da, onlara da Onlara da edelim inşallah Tabii, ya da edelim. Sofraya oturduğu zaman bir duayla otur Kemal, dua, Kemal amcaları dua evet. ediyor Ne var bunda yani? Duasızlar için biz de dua edelim inşallah Bütün bütün bizi dinleyenler Bizim, bizim Allah, bütün Allah. dinleyenler Bütün ümmetli Muhammed'i dua etsin Her sabah kalktıkları Allah. zaman Çoluğuna çocuğuna torununa torbasına Dua etsinler Ben ediyorum Ufak torun var diyorum Rabbi, Bunlar bin, e, do 2019'da doğdu Şimdi hesaplıyorum, 2000, 2200'de, Allah ömürüm, 2200'de 81 yaşında olacak. Yani bunu muhafaza et diyorum. Biz geldik gidiyoruz. Hocam, Babası da gidecek biz biz onlara dua edelim ki onlar da bizim ardımızdan dua etsinler. etsinler değil mi yani? Yani onlar da kabrimizin yolunu unutmasınlar. Unutmasınlar. Ee, bir dedemiz vardı, bir atamız vardı diye düşünsünler. Düşünsünler değil mi yani? Şimdi ben biraz e, nükteli bir hatıramı anlatayım. Ne güzel. E, Hikmet de biz aynı sınıfta okuduk. E, zaman zaman zor. Tıp fakültesi. Tıp fakültesinde Hacettepe'de. E, çok zor derslerimiz olurdu. E, bir seferinde bir ortopedi hocası tersinden kalkmış. Eyvah. Bizim bütün grubumuzu e, çaktırdı. Bir Bom. kişiye geçirdi. Sekiz yani kişiden evet. bir kişiyi geçirdi. Yedi kişiyi çaktırdı. Ama aksi adam. Yani doğrudur soru bile sormuyor e, gözünüz üzerinde gözünüzün üzerinde kaşınız var deyip negatifi basıyor. Ben de çalışkan bir öğrencim yani hiç kalmamışım o zamana kadar <gülüyor> büyük şok yaşadım büyük şok yaşadım yani o yedi kişi <gülüyor> eline yedi kişinin içinde e, ben de vardım e, eve böyle o hafta sonu eve dönüyorum e, Bozüyük'e e, Ankara'dan büyük bir şey kolum kanadım kırık. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor... ...bütünlemeye kalmışım... Eyvah... Anacım girdim içeri... ...anneciğim de her... E, ...imtihanımdan önce... ...bana Yasinler okur... Tabii. Böyle ...saatlerce okur... ...biliyorum yani... ...içeri girdim böyle... ...betim benzin atık... ...oğlum hayrola dedi senin imtihanın dedi... ...haftaydı değil mi dedi... Ha. ...anne dedim sen beni okumadın mı dedim... Haftaya değil miydi, mi oğlum senin sınavın dedi <gülüyor> Allah ya. Bu sefer Bu sefer anacığım okumamış <gülüyor> okumamış. Evet. O ya okumamış O okumayınca ya Biz geçemedik Adam tersinden kalkıyor <gülüyor> evet. Tabii. Ya. Evet. Şimdi bu mühim bir şey Bakın siz bunu Şimdi anlatıyorsunuz ve yorumluyorsunuz evet. Yani sınava geçmek Adamın tersinden kalkması Yasin okunmadığı için diyorsunuz Hayat böyle bir şey işte biz hiçbir zaman kozaliteyi bunun dışında yorumlayamayız. Biz bir şey inanırız, bu inandığımız aşkın dünyadan olabilir, bu dünyadan olabilir. Ondan sonra deterministik yaklaşımı yapar, bu bundan dolayı oluyor deriz. Ve onun dışında hele bu modernite başka bir şey söylerse, başka bir sebep söylerse onu aforoz eder. hapse atar. <gülüyor> Tabii ne kadar güzel. Yani işte bu zihniyet farkı. Ee, ...valide Hanım e, okumamış Yasini Kemal hocam e, ortaedden çakmış bitti Hadise bu kadar hadise bu şimdi böyle bak bu aleminde oluyor bitiyor hocam böyle, her şey. Şey. <gülüyor> <öyle>. böyle <gülüyor> baktığınız zaman o halde Yasin okuyacağız <gülüyor> okuyamıyorsak 3 ilz <uçacağız, gülüyor> bir fayda <hafta. gülüyor> ne var yani evet. ve dua edeceğiz Eyvallah. bütün ümmettim önce emmet Bammedin çocuklarına sonra bütün insanlığa... dua ederken bile o dua halkasını, İhtimam halkasını diyelim, ihtimam e, hissettiğimiz varlıkların halkasını geniş tutmak lazım. Tabii. tabii. E, sadece ben değil, benim ailem değil, kendi soyum, sopum, tanıdıklarım değil. Ama e, hiyerarşi var bu da Tabii. Var. Hiyerarşi var muhakkak ama e, unutmamak, evet. mazlumları unutmamak, tabii, tabii, efendim yerinden yurdundan tabii, edilmişleri tabii. unutmamak. Tabii. Evet, Hikmet Beyciğim. Evet, buraya, yani. buraya kadar olan e, konuşmalar e, muvacihesinde neler söyleyeceksin bize? Her şey o kadar güzel konuşuldu ki yani e, belki e, insanla beşer arasındaki farkı da bazen e, göz ardı Aa, etmemek bu gerekiyor. Iyi. Hadi bakalım buyurun Zeper. E, yani farklı tanımlamalar yapılabilir ama e, organik olarak gelişimini insan şekline getirmiş olan beşerle ...o yaratanıyla... ...ünsiyet kurmuş, insan olmuş... ...insan arasında da bir fark oluyor... kaçınılmaz olarak. Eyvallah. Ee, dolayısıyla... ...Allah bizi e, iyilerle ve insanlarla... ...karşılaştırsın hakikaten... ...ama... E, ...beşerle iş zor oluyor. Doğru ya. Be beşerle iletişim kurmanız... ...hakikaten zor oluyor. O belki de sizin o babanızın... E, ...yaptığı gibi... ...çok iyi bir bahçıvan olmakla mümkün... Yani iyi bahçıvan e, gelinin hangi bitki olduğunu anlıyor. Onun hangi toprakta, ne şekilde bakılacağını ve birinin diğerinden farklı olduğunu ve farklı muamele edilmesi gerektiğini görüyor. Ama eğer bahçıvan sınırlı bir bilgiye sahipse, yani e, mesela bir göz doktoru e, sadece e, kornea hastalıklarını biliyorsa hep kornea hastalıkları tanısı koyar. Bu böyledir da sadece bir kulak burun boğazcı e, tonsiliti biliyorsa tonsilit tanısı koyar ve ona uygun tedavi verir. Bahçıvan da e, her bitkiden değil de sadece bazı bitkilerden anlarsa herkese aynı muameleyi çeker. Yani herkese aynı şekilde selamlar ya da birkaç şekilde selamlar ama o kuşatıcı olamaz. eee o da irfanın ilminin genişliğiyle, kuşatıcı olmasıyla mümkün. Hakikaten e, orası çok önemli. E, i̇lminin geniş olması ve herkese halkını ya da hak ettiğini e, Rabbinin verdiği yani gibi... Adalet o. işte o zaten. Evet. Yani her şeyi yer yerine koymak. Evet, evet. yoksa e, o doğayla da ilgili hakikaten orası da çok zor bir durum. Bir taraftan baktığınız zaman e, yani tüm insanlık alemini kadar genişlersiniz. Fakat yani bilirsiniz ki e, Allah'ın e, celalini e, tecellike olacaklar vardır. Şimdi bu <gülüyor> yani şimdi bu, bu o kadar zor zor zor bir durum ki ya da sadece sevdikleriniz küçük aileniz için bir dua edeceksiniz o zaman. Yani bu o hep e, o iki arada kalma durumu o dualite. Yani siz ondan merhametli misiniz ki her şey için iyilik dileyeceksiniz? O buna yapmadı halde. Ya da siz sadece sevdiğiniz üç beş kişi için mi iyilik isteyeceksiniz? Birinde ısrarcı olursanız sizi öbürüne davet ediyor. Öbürü kadar çok geniş olduğunuz zaman siz benden merhametli misin? Sen bir kendi bahçene bak diyor ya. Yani o kadar o kadar zor bir şey ki evet. bu da... ...hep o esasında... ...ta ilk majör... Para, e, o, ...o paradoksal durumlardan... ...o açmazlardan... E, ...hani peygamber efendimizin... ...Hud suresi ve benzerleri... ...beni ihtiyarlattı evet. dedi... ...yani emri olduğu gibi dosdoğru... Evet. ...yani... ...fesnakim yani, kema Evet ...yani ortaya çıkan her bir spesifik durumda... ...emri ilahinin gereği olarak... ...şeriat üzremeye hükmetmelidir... ...yoksa... İlahi iradenin bir gereği olarak zaten olması gerektiği gibi oluyordur ve sadece seyretmemedir. Yani bu hakikaten çok zor bir şey. Yani o kadar derinleşmiyorum. Yani ben sadece yani yakınlarımıza gök dua ediyor, Bir de insanlara dua ediyor. İyi olsunlar, Allah'a bilsinler. mutlaka bizim tabii bu gönlümüzdeki işlerin ilahi takdire bir mutlaka bir etkisi olur yani o söyleten de o. Değil Ama Takdir gereği yani bu biraz evvel suresi değilce aklıma geldi. Bizim e, hanımın bir büyük amcası vardı, rahmetli oldu. Bir Ermeni hanım. Bu ayetten çok etkilenmiş. Hı hı. Ve bu ayeti küçük bir levha halinde yazmış. Hattat filan değil bu hanım. Zahide Hristiyan. Ve tesip etmiş. Bu levhayı rahmet İbrahim amca hediye etmiş. Fes takim kema umirde. Bu levha uzun zaman bizde kaldı. Şimdi galiba büyük kızıma hediye ettim. Ne güzel. Onun evinde duruyor. Bu da yani açılınca mevzu... Ne güzel. Bilemiyoruz yani. Biz o hanımı hiç görmedik, tanımadık. Ama büyük amca kadar Ermeni bir hanım bana evet. bunu hediye etti diye bahsederdi. Bilemiyoruz nereden, ne gelir, ne gider biz aman yarabbi diyoruz ama gene de yarabbi... ...biz çocuklarımızı, aman işte ya. neslimizi falan diye başlıyoruz. Orada aman yanlış anlaşılmasın... ...ben inanın her gün duamda... ...o paradoksu yaşayan biri olarak kendime söylüyorum. Doğru, doğru. Sınırım nereye kadar gidebilir? Onu bilmiyoruz. Sonunda benim kendimce geldiğim nokta şu... Ee, ...ve Efendimizin dilediklerini... ...yani evet. dilediğim... ...yani orada benim... ...aklımca... ...dışarıda kimler... ...onu ben bilemem tabii, artık, tabii. yani orada... ...Peygamber Efendimizin... E, ...kimlere de ben... ...kendi kıt aklımda dilediğim... ...hayır ve iyiliği... ...onlar için de dileyebilirim herhalde derken... ...hep de şey yapıyorum, yani... ...niye dışarıdakileri bırakıyorsun... ...yani her günde bu paradoksu yaşarım yani... <gülüyor> ...kainatta... ...birbirinden ayrı hiçbir varlık yok... Evet. ...yeni paradigma... Fiziğin de bizi getirdiği, nörobilimlerin de bizi getirdiği paradigma interdependency. Karşılıklı bağımlılık. bağımlılık. Her varlık bir diğerini etkiliyor. Evet. Ee, i̇şte bu hocam fizikte çok güzel e, çalışmalar yapıldı. Heisenberg ile beraber, Niels Bohr filan hmm. onlar da e, çok ilginç açılımlar getirdiler. E, yani gözlem, çıplak gözlem yoktur diyorlar. Yani bir göz bir ortama dahil olduğu zaman gözlem nesnesini etkiler. Karşılıklı etkileşime girmiş olur. Ee, aslında her birimiz bir şeye nazar ettiğimizde orada denklem değişiyor. değişiyor. Siz e, daha önceki programlarda defalarca vurguladığınız iyilerin nazarına muhatap evet. olmak evet. konusunu evet. nazar da bir değişken. Dua da bir değişken bizi çok psikik realitelerden bahseden <gülüyor> böyle bir e, kişiler olarak görmesin dinleyenlerimiz fakat e, ben şahsen gaybın kuvvetli tesirlerine inanıyorum yani çünkü siz onu işinizde görüyorsun tabi tabi yani danışanlarınızda tabii. olan alakanızda onu görüyorsunuz yani bir melek kanadı deyip geçi veriyor hocam bazen evet. bir şeyler pat diye değişiyor değişiyor Yahut e, işte kevn ve fesat diyoruz evet, ya evet. Her şey çok iyi harikulade Mükemmel bir ömür sürüyor filan Dediğimiz bir insana birden Bir yerden bir arıza Hasıl oluyor ve domino Taşı gibi her şey yıkılıyor evet, o zaman Anlıyorsunuz bütün bu hayat Bir imtihan evet. Bir gölgeler alemi Bir suretler alemi Ve bu suretlere çok bel bağlamamak Lazım evet. varlık Birbirine bağlı ve bağımlı yani bugün benim e, burada yaptığım bir hayır, bir iyilik... ...bir insanın e, ömrüne kattığım bir şey... ...yarın bir gün benim karşıma yine bir hayır olarak çıkabiliyor. Ben bununla ilgili sayısız örneklere de hayatımda e, tanık oldum. Yani basit şeyler belki ama olmayacak şeyler. Yeah. Yani Kanada'da 2002 yılında kalp üzerine bir seminer vermişim. McGill Üniversitesi'nde. Orada ileri araştırmalar merkezi vardı... Mevlana'dan dizelerle bitirmişim konuşmamı. 15 sene sonra Hindistan'da bir Kanadalı psikoloji hocası benim de iyi kötü tanıştığım bir şeye efendim bir çocuk psikiyatrisi profesörüne 15 sene sonra bakın diyor ki ya diyor sizde diyor Türkiye'de böyle böyle bir hoca var yıllar önce ben onun bir konuşmasını dinlemiştim Mevlana'dan bahsetti bir, Onun Mevlana'nın o dizeleri benim yüreğimde asılı kaldı diyor hı hı. Ha, unutamadım o dizeleri diyor Mevlana'nın dizelerini diyor evet. pat bakın nereden yani Galiba, <gülüyor> Kanada, Kuzey Amerika'da bir şey söylüyorsunuz Hindistan. o e, İstanbullu bir doktorun şeyine Nepal'de şeyde Hindistan'da bir konferansta evet. bir başka doktor onu, ona fısıldıyor her şey her şey hocam e, ben bunu birkaç televizyon programında anlattım. E, bir hatıramı daha naklederek tabii, bitireyim. Tabii tabii tabii. Bir gün bir kız geldi karşıma. Benim suratıma dikkatle bakıyor. Dedi ki siz hiç televizyon programı falan çıkıyor musunuz? Evet çıkıyorum dedim ama bu yani 10 sen öncesinden bahsediyorum. Evet çıkıyorum zaman zaman. Dedim. ...hiç dedi, umutla ilgili bir programa çıktınız mı dedi. Evet dedim, bir program yaptık TRT'de. Evet, evet TRT'de dedi. Bir saat Umut'tan konuştuk dedim. O zaman Düşünce iklimi diye bir program vardı. İnanamıyorum dedi kız. Ne oldu filan dedim. Ya ben siz tanımıyorum, ben İngiltere'den geldim. Annem size gönderdi dedi, bazı sorunlarım var. Ben dedi, bir gece haplarımı aldım. Ay. İçkilerimi aldım. Ay. Ee, ...arkadaşımın... E, ...nöbetçi olan arkadaşımın evine gittim... Ee, ...içkileri ve hapları... ...yavaş yavaş almaya başladım... Öleceğim, ...öleceğim dedi yani... ...çok yalnız ve çaresiz hissediyorum kendimi... ...arkadaşım da Türk dedi... ...uydu kanallar var... Değiş, e, ...televizyon seyrediyorum... ...pat diye bu Umut programına denk geldim dedi... ...o programı seyrettim... ...her şeyi bıraktım... ...gittim hemen e, yardım istedim... Kusturdum kendimi ve intihardan vazgeçtim Allah dedi. Allah. Şimdi burada Cenab-ı Hak o sözün ona ulaşmasını istiyor. istiyor. İstiyor. Onu oraya getiriyor. Orada uydu televizyon var. Açayım bunu diyor. Açayım bunu diyor. Ya. Ya. Ee, meşhur sözü var ya e, Mevlana'nın her zaman diyor e, su e, susamış e, dudaklar suyu aramaz. Su da Susuzluğunu dindireceği bir çift dudak arar evet. Yani sözde muhatabını arıyor. arıyor Bugün uzattık evet. Hocam e, burada e, Hitamı erdirelim evet. İnşallah önümüzdeki program Dost doğruluğu konuşalım İnşallah. O, e, Hud suresinin insanı ihtiyarlatan Hazreti Peygamber ihtiyarlatan Buyruğunu konuşalım Efendim e, bir programımızın Daha sonuna geldik ee, Saadettin Ökten Hocam e, Ben Deniz Kemal Seyar Ve Hikmet Yavuz Sarı Katipoğlu Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz